Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'du esselamu aleyküm Ve rahmetullahi ve barakatuh Amma ba'du Değerli kardeşlerim Dün akşam yapmış olduğum sohbet El imanu bil ahira İmana ahirete iman sohbetiydi. Ve orada e, sohbetimiz e, dün yarıda kaldı. Ve bugün inşallah kalmış olduğumuz yerden devam yapacağız. Ve en son konumuz neydi? Ahiret günündeki mekanı tarif ettik. Ve insanların Allah Azze ve Celle'yi bekleme sürecini anlattık. Ve cea'e rabbuke o gün Rabbin gelecek. Vel Meleku saffen saffe. Ayette dediği gibi Allah Azze ve Celle o gün oraya zatıyla bizzat geleceğini ehli sünnet olarak itikad ederiz. Diğer fırkalar ise mahşer gününe Allah Azze ve Celle'nin gelmeyeceğini, onun hükmü geleceğini tevil ederler. Halbuki Fecir Suresi'nde de geçtiği gibi Allah Azze ve Celle bizzat kendisi Mahkemetül Kubra dediğimiz o büyük mahkemeye bizzat zatları teşrif edecek ve her insanı tek tek hesaba çekecek ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o hesapta çok hızlı bir şekilde olacağını bildiriyor. Her insan zanki Allah Azze ve Celle sadece onunla muhasebe ediyormuş gibi başka hiçbir insan yokmuş gibi öyle bir kapılığa bir öyle bir duyma kapılacak ve değerli kardeşim Allah Azze ve Celle'nin gelmesi ne kadar sürecek, hesabın başlanması ne kadar olacağını dediğimizde farklı görüşler olduğunu bildirdik. Ve Allah Azze ve Celle'nin gelmeden önce insanlar beklemedi olacak dedik. Ter içinde, kendi teri içinde boğulmuş bir şekilde bekleyecekler. Ve orada aleyhissalatü vesselam ümmetine ve bütün insanlara büyük şefaatte bulunacak. Ve bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk şefaatı Müslümanlara ve insanlara olacak. O da nedir? Allah Azze ve Celle'nin gelip hesap gününe başlamasını Allah Azze ve Celle'den isteyecek. Ve böylelikle hadisi şerifte de Bukhari'de geçtiği gibi insanlar önce Adem aleyhisselama gidecekler. Ve diyecekler ki ey Adem sen insanların babasısın, başlangıcısın. Rabbine dua et de o gelsin ve bizi hesaba çeksin. Çünkü bu bekleme bizi yok ediyor, mahvediyor diyerekten ricada bulunacaklar. istekte bulunacaklar. Ve bunun üzerine Adem Aleyhisselam diyecek ki bana ne hakla geldiniz. Benim zaten günahım var. Ben Allah'a isyan ettim. Ona itaat etmedim cennetteyken ve ben sizi cennetten çıkarttım. O yüzden benden bugün bir şey istemeyin. Benim günahım bana yeter. Nefsi nefsi diyerekten onları Nuh Aleyhisselam'a tevcih edecek, yönlendirecek. Bunun üzerine insanlar Nuh Aleyhisselam'a geldiklerinde diyecekler ki sen ilk elçisin, Allah'ın ilk elçisi sensin, ee, peygamberisin. Ne olursun Allah'a yalvar da hadi gelsin ve hesaba başlasın. Çünkü buradaki bekleme artık insanların takatı kalmadı, gücü kalmadı. Hesabın başlanmasını istiyorlar. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam da özür beyan edecek. Özür beyan edecek ve diyecek ki ben öyle bir Allah'tan bir şey istemiştim, bir günah işledim. O yüzden o günahtan dolayı siz ne hakla benden bugün bu hakkı istersiniz? Ben kendi nefsimle meşgulüm. Nefsi nefsizlik neymiş günahı? Allah Azze ve Celle'den oğlumun bağışlanmasını istedi ve Allah Azze ve Celle ona Cahillerden olma ikazında bulunmuştu. Bilmediğin şeyler üzerine cahillerden olup da benden öyle hakkı isteme diyerekten, söylediğinden dolayı onu kendisine bir günah zannediyor. Ve diyor bana bu günah yeter diyerekten nefsi nefsi diyecek. Ve diyecek gidin İbrahim'e. Çünkü o Allah'ın halilidir. Halilullah'ıdır diyerekten ona gidecekler. İbrahim Aleyhisselam'a vardıklarında ey İbrahim Aleyhisselam sen Halilullah'sın. Allah'ın yakın dostusun. Allah'a dua et, bizler için şefaat et ki, kıyamet günündeki hesap başlasın. Artık takatımız yok. Beklemek için deyince, bunun üzerine İbrahim aleyhisselam diyecek ki, ben üç tane günah işledim. Halbuki o söylemiş oldukları üç şey günah değildi. Ama peygamberler kendisi için bunu günah sayıyorlar. Neymiş o günah? Üç yerde diyor, yalan söyledim. Halbuki yalan da değil. Söylemiş oldukları yerler Yalan da olmadığını zaten biliyor. Neymiş birincisi? İnsanlar onu bayram günü çağırdıkları zaman putlarına ibadet etmelerini çağırdıklarında onlara ne demiş? Demiş ki ben hastayım, inni sakıyım, ben hastayım diyerekten onları ne yapıyor? Doğruyu söylemedim diyor. İkincide kim putu kırdı delildiğinde onu o büyük put kırdı. Halbuki kendisi kırmıştı. Orada da doğru söylemedi. Halbuki bu doğru ders vermek için amacı başkaydı. Kötü, yalan yapmak değildi. Üçüncüsü ise neydi? Diyor ki Firavun'un yani o zamanki Nemrud'un onun hanımı hakkında sorunca dedi ki bu benim bacımdır. Bacımdır dedi. Hanım demedi. Çünkü o zaman hanımı deseydi onun elinden hanımını alacaktı. Ama bacım işte hasta bu. Evde kalmış. Kimse, şey olduğundan kimse evlenmiyor diyerekten Öylecene hanımını kurtardı o zalim yöneticiden o yüzden diyor ki benim günahım bana yeter nefsi nefsi diyerekten gidin siz Musa'ya diyecek ve insanları Musa Aleyhisselam'a tevcih ettirecek Musa Aleyhisselam'a vardıklarında insanlar diyecek ki hadi sen bize şefaat et Allah Azze ve Celle bizlere gelsin ve hesabımızı görsün artık nereye gideceksek bu olsun diyerekten İnsanlar ondan şefaat isteyecekler. Bunun üzerine o da bir özür beyan edecek. Diyecek ki ben bir adam öldürdüm. Ben bir adam öldürdüm. Benim günahım bana yeter. Nefsi nefsim diyerekten diyecek ki gidin İsa aleyhisselama. O onu Allah azze ve celle kendi ruhundan yaratmıştır. Ve böylelikle insanlar İsa aleyhisselama gelecek. İsa aleyhisselam kendisini anlatırken durumunu günahını söylemiyor. O yüzden yani yapmış olduğu haber bize vermiyor ama diyor ki ben bunu yapamam. Siz gidin son peygambere, Muhammed Mustafa'ya gidin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ona bir sözü var ve bunun üzerine insanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalkıp kabul ediyor. Kalkıp insanların teklifini kabul ederekten secdeye kapalıyor secdeye kapalıyor ve Allah'a dua etmeye başlıyor. Ta ki Allah Azze ve Celle ona seslenene kadar diyor ki ey Muhammed başını kaldır. Başını doğrula ve dilemiş olduğuna şefaat etmiş olduğuna şefaatinde kabul olacaktır. Diyerekten Allah Azze ve Celle peygamberini teselli ediyor. Şimdi bu kıssayı anlattım. Aklımıza şu soru doğabilir şu soru aklımıza doğabilir çok doğal olarak. Neden bütün peygamberler kendi nefsilerine geri döndüler ve dediler ki bizim günahımız bize yeter, siz övürsüne gidin derken peygamber aleyhissalatü vesselam hiç düşünmeden, hiç nefsi demeden hemen kalktı ve bunu kabul etti. Neden böyle bir davranışta bulundu diyerekten insan tabii ki sorabilir, düşündürebilir. Ve cevap olarak da çünkü cevap çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında tek insandır. İnsanlar arasında yani Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar tek insanlardan insandır ki ona Allah azze ve celle hayatında onun günahlarını bağışladığını bildirmiştir. Ondan önce hiçbir peygamberin yapmış olduğu günahları Allah azze ve celle bağışladığı diye bir haber verilmediğinden dolayı sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken Fetih suresinde buyuruyor ki Allah azze ve celle senin geçmişteki günahlarını ve gelecekteki günahlarını bağışlamıştır. O yüzden aleyhissalatü vesselamın Allah azze ve celleden hayattayken böyle bir söz aldığından dolayı ve günahsız olarak öldüğünden dolayı hemen bu şefaat teklifini kabul etmiştir ve red etmemiştir. Ve diğer peygamberlerin böyle bir haberleri ellerinde olmadıklarından dolayı alimler buyurur ki onlar ne yapmışlardır? Böylelikle bu şeyi, teklifi reddetmişlerdir etmişlerdir. Çünkü Allah ondan hoşnut olup olmayacağını, cezalandırıp cezalandırmayacağını bilmiyorlardı. Ama aleyhissalatü vesselam'a Allah Azze ve Celle buyurur ki لِيَغْفِرَكَ اللّٰهُ ذَنْبَكَ Yani Allah Azze ve Celle senin bütün günahlarını bağışlar. مَا تَقَدَّمَا مِنْ diyor Ne yapmışsan geçmişteki günahlardan وَمَا تَعْخَرَ Ve de neler geçmişte olmuşsa ve gelecekte neler yapacaksan günahları bunları hepsini bağışladığımı Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ve bu müjdeyi sadece Peygamberimizin haberi var. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanların cennette olacağını bildiriyor. Ama bütün günahları bağışlanıp hesapsız sualsiz cennete hepsinin gireceğini söylemiyor. Ne akibeti mı? Sonunda cennete girecekler. Anlatabiliyor mu? Cennetle müjdeliyor hayatlarındayken bazı insanlara müjdelir ama ahirette onun hesaba çekilmeyecek manasına gelmez. Yapmış olduğu günahlarından hesaba sorulmayacağı anlamına gelmez. O yüzden Aleyhisselatü vesselam tektir insanların içinde. Nedir? Bunu yapmaya ve değerli kardeşim bu şefaat konusunda insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Bir grup insan mutezile gibi sünnet inkarcıları ise şefaatin olmayacağını, şefaatin uydurma bir masal olduğunu ve Kur'an'da yazmadığını ve Allah Azze ve Celle hiçbir şefaati kabul etmeyeceğine dair ayetler ispat olarak getirirler ve diğer tarafta da bir grup şefaati o kadar aşırı derecede Abartmışlar ki yanlış anlatmışlar ki insanlar herkes herkese şefaat edecek şeyh hazretleri bile falan kişi benim tarikatımdadır dedi mi o da Allah'ın ona da işte cennetine sokacağını şeyhin yüzü hürmetine de cennete şefaate nail olacağını iddia ederler. Ehli sünnet ise orta yoldadır bu konuda. Nedir ahirette ima şefaat konusu? Bir, aleyhisselatu vesselam şefaat edecek. Şehitler şefaat edecek. Bazı insanlar, diğer bazı insanlarına şefaat edecek. Ancak bunun şartları vardır. Şartları yerine tamamlandıktan sonra şefaat hakkı hak olmuş olacak. E, o şartı tamamlamayan insanlar ise isterse en yakın akrabası olsun, en uzak e, dostu olsun, şefaat edemeyecek. O yüzden Aleyhisselatu vesselama sorulduğunda Ey Allah'ın Resulü senin şefaatine en çok hak sahibi kimlerdir diye sorulduğunda aleyhissalatü vesselam buyururlar ki benim şefaatime en çok hak sahibi tevhid ehli olacaktır. Yani Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayanlar Allah Resulü'nün şefaatine nail olacaktır. Ve kişi şirk koşmuşsa ne bir peygamber ne de bir melek ona şefaat etse bile kabul olmayacak. Aleyhissalatü Vesselam şunu şöyle tarif ediyor. Diyor ki bütün peygamberler bir noktaya ahiret günü gelse ve bütün semadaki melekler bir noktaya gelip Allah'a yalvarsalar secdeye kapılıp Allah Azze ve Celle'ye dua etseler ve sadece bir müşrik için bir kafir için şefaat isteseler yani ey Allah sadece bu kafiri bağışla. Sadece şu kafiri cehennemine atma sadece buna bir torpil geç deseler Allah Azze ve Celle onların şefaatini kabul etmeyecektir red edecektir. Demek ki şefaat belirli bir insanları olacak belirli şartları bulunan insanları olacak onların ilk şartı da Müslüman olmaları tevhid ehlinden olmaları Allah Azze ve Celle hayatlarında şirk etmeden ölmüş olmaları ve eğer da şirk etmişseler de, şirk etmişseler de, şirkten tövbe etmiş olarak ölmeleri lazımdır. Ama şirk üzere ölürlerse Allah Azze ve Celle bunu asla kabul etmeyecek. Ve ikinci mesele ahirete imanda dedik ya, Allah Azze ve Celle'nin gelmesi Meci'ullahu tebareke ve teala, lifaslil husum yani husumet arasındaki hükümü verecek olan Allah Azze ve Celle'nin gelmesinde de insanlar iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup ise kimlerdir? Selefin mezhebi. Selefin mezhebi kimdir? Sahabe-i kiram, tabi'in alimleri ve dört mezheb imamları ve onunla onların medresesinde bulunmuş olan belirli başlı talebelerinin bu görüşte olduğunu biliyoruz. Ancak bir de ikinci grup insanlar var. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin ahiret günü geldiğini inkar ederler. Ve derler ki Allah Azze ve Celle zatı gelmeyecek, onun hükmü geleceğini bildirirler. Ama getirmiş oldukları delillere baktığımızda nedir? Bizim selef sahabenin görüşü daha güçlüdür. Neticede onlar Peygamber Aleyhisselam'ın zamanını gördüler. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiler. Ve olduğu gibi aktardılar. Ta, onlardan sonra gelen selefin görüşündeki halef olanlar ne yapmışlardır? Tevil yoluna geçmişlerdir. Allah Azze ve Celle'yi zanki mahlukla benzetme olduğundan dolayı ne yapmışlardır? Gelmeyi yorumlamışlardır, bozmuşlardır. Ve buna da hükmünün olduğunu, yorumunu yapmışlar. Ama dediğimiz gibi Fecir suresinin 21. ayetinde de buyurduğu gibi ve ca'e ca'e gelmek demek ve ca'e rabbuke senin Rabbin gelecek vel melekü saffen saffe yani Rabbin geldiğinde melekler de saflar halinde dizilmiş olacak yine Nebe suresinde de Allah Azze ve Celle'nin orada olacağını ve kimseye konuşma hakkı vermeyecek sadece izin verdiği insan konuşacak ve o konuşan insan da sadece doğruları söylemekten başka bir çaresi de olmadığını bildiriyor. Değerli kardeşlerim, o yüzden tevil yoluna da buradan geçmemiz lazım. Ve yine Araf suresine baktığımızda ahiret gününde Allah Azze ve Celle iman diyoruz. Ahiret gününde nasıl olacak ahirete iman? Allah Azze ve Celle ahiret günü konuşacak. Ve buna iman etmek de vaciptir. Bir insan buna iman etmesi lazım. Ahiret günü Allah Azze ve Celle kullarıyla konuşacak. Arada tercüman olmadan, aracı olmadan hepimize teker teker Rabbus semavati vel ard, yerin göğün Rabbi Allah Azze ve Celle konuşacak değerli kardeşlerim. Ve bunu Araf suresinin 6. 7. ayetinde bildiriyor. Yine diğer ayeti keriminde surede etteka suresi de diyor ki: "Summe le tus'alunna yevme idzin muhakkak ki size o gün sorulacak. Soran kim olacak? Allah azze ve celle olacak. Kişiye bütün nimetleri hakkında soracak. O nimetlerin hakkını verip vermediğini Allah azze ve celle soracak. O yüzden bazı insanlar diyecek ki Allah azze ve celle ona soracak. Ey kulum seni amelinle mi hükmü edeyim yoksa rahmetimle mi? Diyecek ki ey Allah'ım senin rahmetin bana lazım değil. Benim amelim çok. Ben çok senin için namaz kıldım. Çok ibadet ettim. Benim amelimle ben cenneti zaten kazandım Allah'ım. Benim tart diyecek. Amelimi tartabilirsin diyecek de Allah Azze ve Celle diyecek ki öyle ise göz nuru vermiş olduğum bu, şu göz ışığı var ya şu göz ışığın nimetini onun yapmış olduğu amellerle mukayese edin. Bir koyacaklar, göz ışığı öyle ağır basacak ki amelleri altta kalmış olacak. Ve diyecek ki aman Allah'ım ben amellerle beni ölçme, beni senin rahmetinle ölç. Senin rahmetinle beni bağışla ve mükafatlandır diye isteyecek. Öyleyse şu Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu sıhhata bakalım gençler, arkadaşlar, şu Allah Azze ve bakalım. Bu sıhhatta kaç saat Allah'a kulluk yapıyoruz? Kaç saatini ibadetle geçiriyoruz? Şu dili kaç saat Allah için kullanıyoruz? Şu aklı saat olarak günde bir günde kaç saat Allah'ın hizmetinde kullanıyoruz? Şu kulağı Allah'ı Azze ve Celle'nin hizmetinde kaç saat kullanıyoruz? Ve diğer işlerimizde kaç saat kullanıyoruz? Bugün bazı insanlar var, fabrikada 16 saat çalışıyor. Şu bedenini 16 saat dünya çıkarı için kullanıyor. Ve sadece 8 saatinde diyelim Allah'a verdi. Bazı insanlar 24 saatinin 1 dakikasını bile Allah Azze ve Celle'ye vermiyorlar. 1 dakikasını dahi Allah Azze ve Celle'ye vermiyorlar. Nasıl olabilir? Ne kadar bir tehlikeli bir olay. Nasıl olur bir genç, bir Müslüman, Allah Azze ve Celle'nin onun yaratıcı olduğunu bildiği halde, bu kadar nimetler ona bağışladığı halde, şu bedenden Allah Azze ve Celle'nin hakkını vermiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin hakkını vermek, Müslüman'ın Allah'a olan en büyük borçlarıdır. Bunu da anladıktan sonra, değerli kardeşim, ahirette iman konusundaki, Önemli noktalardan bir tanesi de amel defterinin arz edilmesidir. Herkese amel defterleri sunulacak. Yani dünyada yapmış olduğu herkesin çalışmaları, hizmetleri, çabaları, gayeleri, kasıtları her saniyesi orada yazılmış olacak. Bunu da Allah Azze ve Celle Hud Suresinin 18. ayetinde bildirmektedir. İbrahim Suresinin 21. ayetinlerinde bildirmektedir. Ve kişiye arz edilecek amel defteri. Amel defteri arz edildikten sonra İsra Suresinin, 100, e, İsra Suresinin 14. ayetinde geçtiği gibi değerli kardeşlerim e, Allah Azze ve Celle e, İsra Suresinin 24 affan, İsra Suresinin 24. ayetinde de geçtiği gibi Allah azze ve celle diyecek ki kefa bi nefsikel bugün diyecek ki sen kendine yeterlisin. Ne için? Aleike hasibe. Bugün sen kendi nefsine hesap vermede yeterlisin. Sana başka hesap tutan olmayacak. Al bakalım amel defterini ve oku denilecek. Ve bu da neyin işaretidir değerli kardeşlerim? Bunun işareti Meleklerin her şeyi yazdığına ispattır. Dünyada sağımızda solumuzda melekin bulunduğu ve bu meleğin her şeyi kaydettiğini bir ispattır. Eskiden insanlar bunu anlaması çok zordu. Nasıl benim her kelimemi, her davranışımı, her düşüncemi, her yaptığımı kaydedebilir? Ama bugün öğreniyoruz ki en basit bir cihaz bile işte bir terabayt, 100 gigabayt, bin gigabayt olup içine milyonlarca malumatların sığdığını görüp anlayabiliyoruz. Daha çok mantığımıza uygun geliyor. O zamanlar müşrikler, Allah'ı inkar eden ateistler, mülhitler, müşrikler inkar ederlerdi. Anlayamazdılar ama bugün için çok kolay oldu. Bunları anlamamız, kayıt edilebilmesi o yüzden bir profesör varmış. Google'i üreten Google araştırma makinesini duydunuz mu? Google internette var ya. Google'in özelliği nedir? Arama motorudur. Bir kelime yazarsın, sana saniyede milyarlarca siteden kaç saniyede bulduğunu bulur. O yüzden Google'e girin bir kelime yazın Enter'e basın ara deyin sonra üst sırada bir yazı çıkar. Der ki 5 milyar siteden araştırıldı 13 saniyede ve hatta 8 saniyede 2 milyon site bulundu bu kelimeyle ilgili 2 milyon tane site bulunduğunu bildirir. Bu ne demektir? Bu Bu neye işaret eder? Bunun işaret etmesi, değerli kardeşlerim, neyi alamettir? Bu mühendizi ne kadar hızlı arama motoru geliştirdiğini gösterir. Çünkü vakit çok kıymetli. En hızlı bir şekilde insanlara malumatlı verebilmek ve insanların aradığını bulmaktır. Allah Azze ve Celle ise, bizim bir hoca vardı. Amerika'ya gidip bu mühendisle de mühendisiyle oturuyor. Ve diyor ki, senin amacın neydi? Diyor ki ben Google'i öyle yapmak istedim ki insanlar en hızlı bir şekilde malumatlara ulaşsın. İşte milyarlarca sayfadan en hızlı şekilde buldurdum. Bunun üzerine dedi ki diyor arkadaş bizim hoca Allah Azze ve Celle senden daha hızlı. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ul Allah hesapçıların en hızlısıdır. Allah Azze ve Celle hesapçıların en hızlısıdır ve isabet de yüzde yüzdir. Kimsenin hesabı karışmayacak. Herkese aynı anda amel defterleri var. Şu anda altı milyar insan var. 150 sene sonra gene dünyada belki on milyar insan olacak Allah-u Alem. Ha? Ve yine de binlerle milyonlarca ameller olacak ve hepsinin hesabı tam sahibine verilecek. Hiçbir melek demeyecek ya kusura bakma yanlış defter almışsın ver şunu değiştirelim falan öyle bir olay olmayacak ve herkesin en hızlı bir şekilde olacak. Ve bunu adam okuyunca ayette böyle bir şey olacağını Müslüman oldu biliyor musunuz? Adam İslam'a teslim oluyor. La ilahe illallah diyor. Bunu anca Allah Azze ve Celle yapabilir. Bu kadar hızlı çünkü adam mesleği bu hızlılaştırmak ve netleştirmek. Ama bu ne yapıyor? Diyor on üçte saniyede iki milyar buluyor. iki milyon site. Ben ne yapayım? iki milyon siteyi bulmuş. Valla bir tane doğrusu lazım. Ama Allah Azze ve Celle hem hızlı hem, hem de yüzde yüz isabetli. Yüzde yüz isabetli olduğunu bizlere bildiriyor. Ve amel defterinin yazıldığını inkar eden grup da çıkmıştır. Fırka çıkmıştır. Onlar da cehmiyedir. Cehmiye inancına göre itikatlarına göre Derler ki sağımızda solumuzda melek yoktur. Halbuki İnfitar Suresinde Allah Azze ve Celle melekler olduğunu ve bunu her yapmış olduğumuz davranışları yazdıklarını bizlere bildirmektedirler. Ondan sonra değerli kardeşim her kişi de kendi kitabını okuyacak. Herkes ahiret günü Allah'ın huzurunda yapmış olduğunu okuyacak. O yüzden denilecek ki, oku bakalım. Bugün sen kendine hesapçı olarak kendine yeterlisin. Ve amel defterleri üç türlü verilecek. Bir sağdan verilecek, sağ tarafından verilecek. Diğeri ise sol tarafından verilecek. Ve bir de arkadan verilecek veriliyor. Ve İslam'ı bilmeyen cahiller Allah Azze ve Celle ayetlerini doğru dürüst anlamadan hemen yoruma giden müsteşrikler ne yapmışlardır? Demişlerdir ki bakın Kur'an'da hata var. Ne hatası varmış? Efendim, Kur'an diyor ki amel defterleri ahiret günü hem sağdan verilecek, hem soldan verilecek. Ama arkadan nasıl veriliyor? İnsanın arkada eli yok ki diyerekten böyle tenakuz, hata buldunuz. Arkadan derken yani sol arkadan alacağını Allah Azze ve Celle kastediyor. Eğer tefsiri okusalardı, hadis-i şerifi okusalardı, arkadan verilecek kastedilirken yani kişi arkasından e, amel defterini alacak. Ve sağdan amel defterini alanlar, bunun iyi bir başlangıç alameti olduğunu, ehlül cennetten ve cennet ehlinden olduklarına bir alamettir. Ancak amel defterlerini sağ, sol tarafından veyahut da arka soldan aldıkları zaman, o zaman ise o kişilerin akıbeti, gidişatı daha kötü olacak ve onların Değerli kardeşim e, nedir? Durumu cehenneme doğru gideceğine bir işarettir. Ve kim bu hükmü inkar ederse alimler demiştir ki kafir olur. Kim amel defterinin sağdan ve soldan verilmesini inkar ederse alimler bu konuda ne demişlerdir? Buna iman vaciptir. Ve bunu inkar ise kişiyi dinden çıkartır. Peki değerli kardeşim e, yine bilmemiz gereken amel defterleri alındıktan sonra bazı insanlar ne yapacaklar? Ee, görecekler amel defterlerini açtıklarında seyyiatları yani günahları hasenata sevaba dönmüş olarak görecekler. Bu da kimler içindir? Eğer Müslüman olarak yaşayıp İslam'ını düzeltmişse İslam'dan önceki amelleri günahları yani adam diskoya gitmiş içki içmiş kız arkadaşı bulundurmuş bir sürü günahlar işlemiş ama ondan sonra tövbe edip İslam'ını güzelleştirmişse amel defterini okuyunca o günahları bulamayacak defterinde Allah Allah nerededir diye denildiğinde denilecek ki onu o yapmış olduğun İslamı güzelleştirmen Allah'a samimi bir şekilde tövbe edip onun yolunda yürümen mükafatı olarak da senin hasenatını ne yaptık, seyyiatını, günahlarını hasenata çevirdik diye ona bildirilecek.